عذب اللّه من الشّيطان الرّجيم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله رب العالمين سَلَّمَ عَلَيْكَ يا سيدَ الأولينَ والآخرينَ وإلى جمِيلِ الأنبياءِ والمرسلينَ وإلى جمِيلِ الولياءِ والحمدُ لله ربِ العالمينَ رمضانَ ينضَعَ Allah'ın ilk emri olan oku. Okumak için inşallah hep beraber Allah'ın el efalül hüsnasını anlamaya çalışacağız. El efalül hüsna ve aşk deyip başlayacağız inşallah. Daha önce Esma-ül Hüsna'yı anlamıştık hep beraber. Yanlış hatırlamıyorsam iki sene sürmüştü. Bu da öyle görünüyor. Allah nasip eder, takdir eder, ömür verirse bu da iki sene sürer. Allah'ın isimlerini El Esma-ül anlarken Rabbimizi tanımaya çalışıyorduk. Rabbimiz'i isimlerinden tanımaya çalışıyordu. Allah'ın isimleri demek, Allah'ın vasıfları demektir. Bir insan üzerinden onu nasıl anlamamız gerekir? İnsan görür, işitir, bilir, sever, merhamet eder, ikram eder, işi yapar, affeder, Nasıl ki insan böyle sıflara sahipse, böyle isimlere sahipse, bu isimleri insan Allah'tan almıştır. Asıl bu isimlere sahip olan Allah'tır. Allah kendinden kuruna varlık vermiş, kendisini anlasın, tanısın, bilsin. Dolayısıyla bir de kendini bilsin, kendini anlasın, kendini tanısın. Allah'ın onun için yarattığını anlayıp gereğini yapsın ki Allah'a yeryüzünde halife olsun. Rabbini temsil etsin. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Dolayısıyla eğer Allah'ın isimlerini üzerinde göstermez, gereğini yapmazsa halifeliğini yapmamış olur. Bu isimleri ona veren Allah'tır. Kulum Bu isimle hayatını yaşa, gereğini yap diyor. Yani merhamet etmen gereken yerde merhamet et. İkram etmen gereken yerde ikram et. Rahim ol, kerim ol. Affetmen gereken yerde afet, afu ol. Herhangi bir işi yapman gerektiğinde o işi yap. Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde yap ve al. Ol. Bununla beraber hakikati gör. Besir ol. Hakikati işit. Semî ol. Sana kendimden kudret vermişim. Gerektiğinde bu kudreti kullan. Hazreti insan ol. İnsan bu isimlerin gereğini yaparken fiil işlemiş olur. Faal olmuş olur, fiilleri yapmış olur. Neyle yapıyor fiili, nereden tecelli ediyor? İsimlerinden, esmadan. Yani birine rahmet ederken, rahim olduğu için onu yapar. Affederken afı olduğu için. Allah'ın ef'arını da böyle anlamak gerekir. Allah'ın fiilleri. Neden Allah'ın fiillerini, ef'alini anlamaya çalışmamız gerekir, anlamamız gerekir? Rabbimizi tanımak için, anlamak için, şehadet etmek için, kamil manada gerçekten eşhedü en la ilahe illallah diyebilmek için. Ne kadar Allah'ın fiillerine şahit olduysa o kadar şehadet edebilir. Bu fiilleri hem bütün kainatta, bütün varlıkta görmesi, şahit olması lazım. Bir de kendi üzerinde kendisine muamele yapılırken muamele nereden, kimden gelirse gelsin, o Allah'tan geliyor. Ayetleri okurken bunu görüp anlayacağız. Anlayacağız ki her anda bize muamelede bulunan Allah'tır. Bunu kazanmamız için yapıyor. Allah'ın isimleri üzerimizde tecelli etsin, gerekeni yapalım diye onu yapıyor. Her anda onunla olduğumuzu tatmamız gerekir. Onun huzurunda olduğumuzu, bununla beraber bizi çepeçevre ihata ettiğini, bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu, aynı zamanda Her anda bize muamelede bulunduğuna şahit olmamız gerekir. Bunu anlamak için bakmak gerekiyor. Hep beraber ona bakacağız. Allah'a göre, Allah'ın ayetlerine göre bakacağız. Allah nerede, bize nasıl muamelede bulunmuş buna şahit olacağız. Şahit oldukça, evet. Eşhedü en la ilahe illallah deriz sadece. Böyle olunca iman kemale erer. Böyle bakınca, böyle görünce, böyle anlayınca her anda Allah'ın bize muamelede bulunduğunu görüp şahit olunca onunla beraber oluruz. İman ederiz, şahadet ederiz. Şahitlik yapıyoruz çünkü. Yoksa sadece dil ile kelime-i şahadet getirmekle kimse mümin, müslüman olmaz. Daha önce böyle bir anlatım olmamış. Yani Allah'ın isimleri böyle birkaç kelimeyle anlatılmış. Evet, biz anlatırken yeni cildi kitap var. Çünkü sorunumuz, eksiğimiz Rabbimizi bilmemek ve tanımamaktır. Yakınlığını tatmamaktır. Onun için ümmetin hali ortadadır, görünüyor. Bir de Allah'ın fiilleriyle, Allah'ı bilince, tanıyınca, anlayınca gerçek manada Allah'a yakınlığı tadarız. Allah'ın ayetlerini yaşarız. Bütün şiddetiyle o anda Allah'ın bize muamele ettiğini görür ve buna şahit oluruz. Bunu tadarız. Tadılmayan iman, iman değildir. İşte herhalde Allah yaptı. Demekle İmanı olmuyor Onu tatması gerekir Rabbim bana böyle muamele etti dememiz gerekir Nasıl ki Tefsiri yaparken nüzul sırasına göre iniş sırasına göre yaptıysak Allah'ın isimlerini anlatırken de El Esmaül husnayı anlatırken de Yine nüzul sırasına göre yaptık İnşallah Ef'al-ül Husna'yı da yine nüzul sırasına göre anlayacağız. Bu uslat yolunda Allah'a giderken işe adım adım yaklaşıyor. Allah'a adım adım gidiyor. Önce anlaması gerekir. Bilmesi, anlaması yani Allah'ın buyurduğu gibi okuması gerekir. Okurken Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından değil, efalinden başlaması gerekir. Efaline şahit olması gerekir. Efal isimlerden tecelli ediyor. Biraz önce izah ettiğim gibi biri birine merhamet ediyorsa Rahim olduğu içindir. Gönlündeki rahmet dalgalanıyor ona rahmet etmek istiyor evet, rahmetiyle ona muamele ediyor. O yaptığı muamele onun fiilidir ama rahim isminden tecelli ediyor. Rahim olduğu için öyle muamele etti. Birine ikramda bulunuyor, kerim olduğu için, cömert olduğu için yardım ediyor. Yoksa edemez. Dolayısıyla fiilleri isimlerinden tecelli ediyor ki, meydana geliyor ki, bu isimler Allah'a aittir. el Esmaul ül husna bütün güzel isimler, bütün güzellikler Allah'a aittir dedik. Kul bu isimleri Allah'tan almış, bu isimler de hareket edince aynı şekilde Allah'a halife olmuş olur. Kullanmazsa, yapmazsa ne olur? Halife olmaz. Onun için, halife olabilmek için, Rabbimizi temsil edebilmemiz için, ona ayna olabilmemiz için bu fiillerini bilmemiz gerekir. Bir Allah'ın fiilleri vardır, Allah'ın yaptıkları vardır, bir de kulun yaptıkları vardır. Kulun yaptıkları da Allah'ın hükmü dahilindedir, iradesi dahilindedir. Onun dışında değil. Mesela Allah buyurur ki ayet-i kerimede İnne rabbeke fealun lima yurid Senin Rabbin dilediğini yapandır. O dilediğini yapar. İrade etmesiyle beraber, bir de yaşa fiiliyle beraber gelir. Dilediğini yapar. Yaşa fiiliyle geldiğinde kulu ilgilendiren bir şey vardır. Kul öyle hareket etti, duası öyle oldu, öyle yapmayı diledi, Allah da diledi ve onu yaptı. Çift taraflıdır ama irade etti, diledi deyince kulun orada herhangi bir müdahalesi yoktur. Kula göre Dilememiş Yaşa dediğinde Kul öyle diledi Allah da tamam dedi Mesela iman da bellidir Küfür de bellidir Dileyen iman etsin Dileyen kafir olsun Dileyen şükretsin Dileyen nankörlük yapsın İzin verdi müsaade etti Kulun dilemesine bıraktı Kul neyi dilerse Şükretmeyi dilerse iman etmeyi dilerse Allah ona Şükrettirir, iman ettirir, bunu ikram eder. Nankörlük yaparsa, hakikati örtmek isterse Allah peki der. Gene Allah diyor, kurulun dilemesiyle beraber Allah peki diyor ona, olur. Ama ne buyurdu? Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Bu müsaadeyi yapar ama buna razı değildir yalnız. Kurulun şükrüne razıdır, imanına razıdır. Evet. Allah fealdır. Faal, Allah'ın isimlerindendir. El-esmaul husdandır. Dilediğini yapan. Özellikle Allah neden senin Rabbin diyor. Senin Rabbin dilediğini yapandır. Senin Rabbin dilediğini yapar. O senin Rabbin sana muamele ederken varlığa muamele ederken çünkü varlığı insan için yaratmış. Rab olarak tecelli ediyor. Fiilini evet, Rab ismiyle beraber yapıyor. Terbiye olsun diye, büyüsün diye, kemale ersin diye, Hazreti insan olsun diye muamelede bulunuyor. Senin Rabbin benim Rabbim faal'dır dememiz gerekir. Bu fiilleri benim üzerimde tecelli ediyor, bana muamelede bulunuyor. Her anda Rabbim bana muamelede bulunuyor. Şu anda bize muamelede bulunmuş mu? Elbette ki. Beni burada oturtmuş, hadi anlat demiş. O dilemese, burada oturup anlatabilir miyim? Hayır. Sizi de oturtmuş, hadi dinleyin diyor, hadi anlayın diyor. Ben burada otururken aslında yeminle söylüyorum, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama şimdi başladım, bakalım nereye gidecek bilmiyorum. Dolayısıyla bana dilediğini söyletecek. Neyi dilerse bana onu söyletir. Söylememi istemediği bir şey olduğunda ona mani olur, durdurur. Onu oradan keser, istesem de hatırlayamam. Evet. Allah dilediğini yapandır Her neyi diliyorsa O olur Sadece O olur Kulun burada Herhangi bir gücü kuvveti yoktur Allah bir şey diledi mi O mutlaktır Bir de kula Dilemesi için Yapması için güç vermiş Kuvvet vermiş irade vermiş Tercih hakkı vermiştir Ama o iradesi de, gücü de, kudreti de Allah'ın kudreti dahilindedir, içindedir. İradesi de Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah dilemezse siz dileyemezsiniz dedi. O dilemediğiçe siz dileyemezsiniz. Allah bir şeyi emretmiş, bunu yap dediyse onu Allah yaptırdı. Allah yaptı. Yaptı ve yaptırdı. Mesela ne buyuruyor? Bedir Savaşı'nda Resulullah Efendimiz bir avuç toprak alıp müşriklerin üzerine saçıyor. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı dedi. Evet, attığın zaman sen atmadın. Kim attı? Allah attı. Ama sen atmışsın. Sen atmışsın ama Allah onu seninle attı. Aynı şekilde onları öldürdüğünüzde ''Siz onları öldürmediniz, onları Allah öldürdü.'' dedi. Neden? Allah'ın emriyle yapmış. Kul onu Allah ile yapmış. Bütün güzellikler, bütün Allah'ın emirleri böyledir. Kul onu Allah'ın emriyle yaptığında Allah ile yapmıştır. Allah'ın emrinin dışına çıkıp yaparsa ne olur? Kendi tercihini kendisi yapmıştır. Allah buna müsaade etti. Bir imtihan olarak müsaade etti. Kiminle yapıyor? Şeytanla yapıyor. İblisle yapıyor. Kendisi tercih ettiği için sorumlu durumdadır. Ama Allah ile yapınca sorumlu değildir. Tam tersine Allah ile beraber olmuştur. Allah'ın emrini, hükmünü yerine getirmiştir. Aynı şekilde kazanmıştır. Fecr suresinde Allah buyuruyordu Elem terekeyfe fe ala bi ad Rabbinin ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? sadece ad kavmi için değil. Bütün iman etmeyen kavimleri helak ederken Allah ben yaptım onu dedi. Onu ben yapıyorum ve bu benim adetimdir. Aynı şekilde Allah vaadde bulunmuştur ki Resullerine ve iman edenlere mutlaka yardım edecek. Ben yaparım dedi. Onlara yardımı ben yaparım. Aynı şekilde iman etmeyip düşmanlık yapanları da ben helak ederim. Neden Allah görmedin mi diyor? Elem terakeyfe ta'ala rubuke bi bil fil. Rabbinin fil ordusundaki o arkadaşlara ne yaptığını görmedin mi? Gör diyor, bak. Eğer biri Allah'ın emrine karşı gelirse, resullerine karşı gelirse mutlaka helak ederim. Bunu gör. Görmedin mi deyince iki sefer gör diyor. Dikkat et. Görmeye çalış. Görmelisin bunu. Bunu anlamalısın. Yani benim fiillerimi görmelisin. Ne yaptığımı görmelisin. Görmen lazım. Nasıl ki böyle kavimlere azap edip yok ediyorsa bir de her bir insana tek tek muamele ediyor ki Her bir insan bir kavim. Her bir insan bir ümmet, bir cemaat. Aynı zamanda ne buyurdu ayet-i kerimede? Kim bir insanı kasıtlı olarak öldürürse, bütün insanlığı öldürmüştür. Kim bir insanı diriltirse, bütün insanlığı diriltmiştir. Bir insan, bütün insanlık demektir. Kendini küçük görme dedi bak. Kendini Tanrı, kendini anla. Katımdaki kıymetini bil. Gör bunu. Eğer Resullerimle beraber olursan ona yaptığım muameleyi sana yaparım. Karşısında durursan İblise, Firavuna, Nemruda yaptığım muameleyi sana yaparım. Kezalike nef'alu bil mücrimin. Biz mücrimlere, günahkarlara, yanlış yapanlara böyle yaparız. Evet, helak ederiz. Evet, mücrimlere, cürüm işleyenlere, suç işleyenlere, Allah'a karşı suç işleyenlere. Helak ettiği kavimler neden dolayı helak edilmiş? Allah'ın Resulünü, Allah'ın vahyini kabul etmedikleri için. İnkar ettikleri için, hatta peygamberlerini öldürmeye kalkıştıkları için. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Resulüm, onlar seni inkar etmiyor. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Evet, Allah ayetlerinin inkar edilmesine asla tahammül göstermez. Hiç kimseden onu kabul etmez. Hiç kimse gelişi güzel, işte Allah böyle söylemiş. Diyemez. Allah'a yalan iftirada bulunmuş olur çünkü. Eğer o ayetse bu doğruydı. Ayet değilse Allah'a iftira atılmış. Hatta öyle ki, ne buyurdu Resulullah Efendimiz'e? Onlar senin için bu Allah vahyetmediği halde bir şeyler söyleyip bunu Allah söylemiş mi diyorlar eğer öyle bir şey olsa can damarını koparırız. Resulüne söylüyor. Böyle bir şey olsa senin can damarını koparırım dedi. Eğer diğer insanlar Allah'a, Allah'ın söylemediği bir şeyi isnat ederse can damarını koparır mı? Elbette ki. Can damarını koparırsa ne olur? İmanını kaybeder. insanlığını kaybeder. Her şeyini kaybetmiştir. Zahiri olarak görünür ama her şeyini kaybetmiştir. Onun için dünya her şeyini kaybeden, can damarı kopmuş olan insanlarla, ben müminim diyen insanlarla doludur. Görüyor ve buna şahit oluyoruz. Rabbini kaybetmiş, insanlığını kaybetmiş tamamen şeytanın peşine verip gidiyor. Her türlü yanlışı cinayeti işliyor. Bunu yaparken bir de bunu Allah adına yaptığını söylüyor. Bir tek benim yolum haktır, benim mezhebim haktır, benim cemaatim haktır, tarikatım haktır deyip kardeşini öldürüyor. İnsanlığını kaybetmiş, imanını zaten kaybetmiş. Neden öyle olmuş? Allah'ın söylemediklerini Allah'a isnat ettiği için. Kim söylemiş? Cemaatimiz böyle söyledi, büyüklerimiz böyle söylüyor, akrabalar böyle söylüyor, hocalar böyle söylüyor. Tenezül edip dinini öğrenmeye çalışmamış. Bu çabayı gayreti sarf etmemiş. Mesele bilgi sahibi olmak değildir. Mesele iman sahibi olmaktır. Sahabe biliyoruz, çoğunun okuması, yazması yoktu. Ama Resulullah Efendimiz'den dinlemişlerdi. Dinleyip anlamışlardı. Cennete gidenlerde, cehenneme gidenlerde evet, Söyleyecekleri söz Rabbimizin vaadi gerçekleşmiş Rabbim Vaad ettiğini yapmıştır Diyecekler Neyi vaad etmişse Allah onu mutlaka yapar O fiili mutlaka işler Ne buyurmuştu bir de Allah'tan Vaadine sadık Kim vardır Allah vaadinde sadıktır. Her neyi söylemişse onu mutlaka yapar. Güzel yapanları, doğru yapanları cennete koyarız dediyse öyle yapar. Yanlış yapıp tövbe edenleri affederiz, mağfiret ederiz dediyse öyle yapar. Yanlış yapanları ebediyen cehenneme atarız dediyse onu öyle yapar. Sözünden dönmez dedi. Bir de Ayet-i de buyuruyor Her Peygambere Cin ve insan Şeytanlarını düşman kıldık Buyuruyor Cin ve insan şeytanlarını Demek insanlardan da şeytanlar varmış Zaten peygambere itiraz ediyorsa Yani Allah'ın vahyine itiraz ediyorsa O şeytandır zaten Cin ve insan şeytanlarını düşman kıldık. Onlardan bir kısmı bir kısmına yaldızlı sözler söylerler. Yani böyle güzel yapıyoruz. Bir de onlara dalga geçiyor. Biz doğru yapıyoruz. Biz akıllıyız. Evet, birbirlerine yaldızlı sözler söylerler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Ama Allah buna müsaade ediyor. Çünkü bir hayat bir imtihan. Allah buna müsaade ediyor. Evet. Onları o söyledikleriyle baş başa bırak. Sen işine bak dedi. Sen yoluna devam et. Kime söylüyor Resulullah Efendimiz? E. Kim Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa insanlardan olan şeytanmış. Kim Allah'ın vahyini hükümsüz bırakmaya çalışıyorsa yani ayetleri hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Nasıl? Böyle olsa daha iyidir, böyle olsa daha doğrudur dediğinde Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Evet. Allah onlara şeytan dedi. Bunu yaparken biz daha iyi biliyoruz, biz moderniz, biz işte bilim adamıyız, biz siyaset adamıyız, biz akıllıyız. Ne söylerse söylesin o fark etmiyor. O şeytanmış. Şeytan olmuş haberi yok. De ki, ben yeni gelmiş bir Resul değilim. Benden önce de Resuller vardı, Nebiler vardı. Bununla beraber bilmiyorum de. Allah'ın bana ne yapacağını bilmiyorum de. O ne dilerse onu yapar. Ne bana ne yapacağını biliyorum ne size ne yapacağını biliyorum. Ne bana nasıl bir muamerede bulunacağını biliyorum ne size. Nasıl dilerse öyle imtihana tabi tutar. Öyle yapar. Ben sadece evet, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın ayetlerini tebliğ ediyorum. Bunun dışında ben bir şey bilmiyorum. Onun için buyuruyor ayet-i kerimede, yarın şunu şöyle yaparım deme. Allah dilerse de. Allah dilerse böyle yapmayı düşünüyorum. Allah dilerse yaparım, dilemezse yapamam. Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken sonunda ben bunları kendiliğimden yapmadım. Bunları yaparken Allah'ın dilemesiyle yaptım. Onunla yaptım. Daha doğrusu O yaptı. Biraz önce söylediğim gibi Allah'ın emriyle yapılınca O yapmıştır. Benim bir Müdahalem yok. O yaptı. Evet. Bir de ne buyurdu? O yaptıklarından mesul değildir. Ona hesap sorulmaz. Dile yapar. Ama ondan başka herkese hesap sorulur. Yaptıklarından. Hesaplar olur ve yaptıklarının bir karşılığı vardır. Ama kimse Allah neden böyle yaptı diyemez. Ne demek istiyor? Bana itiraz etme. Nasıl bir muamelede bulunursan bulunayım. İster sana, ister başkalarına, ister bütün mahlukata neden Allah böyle yaptı deyip? rabine, hesap sorma. Hesap sorma makamunda değilsin. Hesap sorma makamunda olan Allah'tır. Ve siz Hepiniz mutlaka Hesaba çekileceksiniz. Allah yaptıkların, Yaptıklarınızın hesabını mutlaka sorar. Hesap vermeye de Hazır ol demektir. Ne yaptığına Bak Yaptığını Allah emrettiği Allah sevdiği için mi Yapıyorsun? Bunun karşılığında Allah'ın rızasını, yakınlığını, sevgisini kazanmak için mi yapıyorsun? Yoksa başka bir şey için mi yapıyorsun? Ona bak, çünkü seni Rabb'in seni hesaba çekecek. Kıyamet günü geldiğinde gökleri kağıt tomarı gibi toparlayıp sonra ilk yarattığımız gibi hale getiririz. Sonra onu bir daha yeniden yaratırız. Bu üzerimize aldığımız bir vaattir. Biz bunu yaparız dedi. Her neyi vaat etmişse onu mutlaka yapar. Allah bir de peygamberleri anlatır. Onlar derece itibariyle birbirlerinden üstündürler. Peygamber olarak aralarında fark gözetilmez, gözetmeyin. Ama derece itibariyle birbirlerinden üstündürler. Hazreti İsa'yı anlatıyor. Allah peygamberleriyle apaçık belgeler, ayetler gönderdikten sonra onlar ihtilafa düşüp birbirlerini öldürdüler. Ama Allah dileseydi kimse kimseyi öldürmezdi dedi. Allah serbest bıraktı. Kulunun tercihine bıraktı dileseydi kimse, kimseyi öldürmezdi. Ondan sonra gelenler de birbirlerini öldüremezdi dedi. Allah dileseydi. Ama etrafa düşenleri bıraktı. Dolayısıyla etrafa düşen birbirlerini öldürdüler. Allah dilediğini yapandır. Böyle hekbetmişim, böyle yapmışım. Yoksa imtihan olmaz. Kazanma imkanı olmaz. Kulun yanlış yapmasına Allah müsaade etmezse imtihan olmaz. Dolayısıyla gerçek manada kul Rabbini de tercih edemez. Tercih hakkı olur ki, olması lazım ki tercihini yapsın. Ya öldürmeye Karar verir, tercihini yapar ya da diriltmeye. Bütün işler Allah'ın emriyle ve hükmüyle olur. Bedir Savaşı'nda Allah ayet kelimede buyuruyor. Allah onları sizin gözünüzde az gösteriyordu. Yani bakınca bin kişilik orduya onları kendinizden daha az görüyordunuz. Onlar size bakınca onlar da sizi az görüyordu. Bunu Allah yaptı dedi. Neden? Hükmettiği bir işin gerçekleşmesi için, savaşın olması için böyle evet, yaptı dedi Allah. Yani Allah neyi dilerse onu yapar. Kul iradesiz olarak evet bakar, onu öyle görür. Mesela bir kaza olur, arabayı göremez. Önüne gider, göremez. Ben görmedim der. Kaza yapar, görmez. Olmasını dilemiş, hükmetmiş çünkü. İmtihan bu öyle imtihana tabi tutuyor. Evet, yerde gökte güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan evet birçokı Allah'a secde eder. Buyurdu. Birçoğu üzerinde de azap hak olmuştur dedi. Allah kimi aşağılık kılarsa hiç kimse onu yüceltemez. Allah dilediğini yapandır. Dilediğini yapar. Yefa'lu evet. ma yaşa. fi ile geldi. Kim Allah ile yücelmeyi dilerse Allah onu yüceltir. Secde etmeyi dilerse Allah secdeyi ona ikram eder. Rabbinin emri karşısında, hükmü karşısında secde eder. Göktekiler, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, her şey secde ediyor. İnsanların da bir kısmı, bir çoğu. Secde ediyor. Ama bir çoğu da secde etmiyor. Azap onların üzerine hak olmuş. Dolayısıyla Allah dilediğini yapar. Azabı hak etmiş olanları yüceltmez. Onları aşağılıklar gerekeni yapar. Yani kimse Allah'a neden böyle yapıyorsun diyemez. Allah dilediğini yapar dedi. Bu bir başlangıçtı. Başlangıcı yaptım. Tabii ki sadece tanıtım yaptım aslında bir parça. Devam edeceğiz tabii. Allah ayetlerini indirirken Müzul sırasına göre Anlamak gerekir ki Rabbimizi anlayalım Yani bizimle Konuşan Rabbimizi anlayalım Bir ayetle neler söylemiş Onu anlayabilelim Allah'ın ilk indirdiği ayetler Biliyorsunuz Alak suresidir. İkra'yı Bismi Rabbi kellezi halak diye başlıyor. Fiilleri buradan öğrenmeye çalışacağız. Tehal ismini söyledim. Çünkü Ef'alül Hüsna'yı anlayacağız. Allah'ın kulünü nasıl sevdiğini o sevgisini ona nasıl gösterdiğini de beraberinde anlayacağız ki Rabbimizi anlayabilelim. Kullarına ilk vahi nedir? Onu anlayacağız. Oku dedi. Emir verdi. Önce oku dedi. Bir fiilde sen bulun. Oku. Okumak aklın fiilidir. Gönlün fiilidir. Dilin fiilidir. Oku dedi. Fiili. Fielesem vaștă dedi oku ocoliți, îți crezi bismir Rabii cel lezi, ocoliți. Bu, În timp ce, Creatorul Rabiiului, îl ocoliți. Nu este doar acest lucru. Chiar și al persoanei, nu este. Știți, când au Onun için bazen hareketin yeri değişebilir. Mana değişmez. Mana sadece olduğu gibi olur. Olması gereken gibi olur. Değiştirip anlamaya çalışınca. Mesela Kadir gecesindeki ayet gibi min kulli emr melekler her emir için inerler. Bu üstteki üstündeydi esre alta geçe olur? Min kulli imr Her bir kişiye tek tek iner. İkisi beraber olmalıdır. Hem kişiye iniyor, hem emir için, her bir emir için iniyor aslında. İkra bismi rabbi kellezi halak. Halak yarattı. Fiildir bu. Oysaki önce fiilin failinin olması gerekir. Ondan sonra, halakal insana min alak denmesi gerekirdi. O zaman icra bismi rabbike Yaratan. Oku, yaratan Rabb'inin ismiyle oku. Bunun esma olması gerekir. Sonra halakal insane min Halık tecelli edip insanı arakasından, ilgisinden, sevgisinden <gülüyor> yarattı. Sevdiği için yarattı. <gülüyor> Önce Allah kendini nasıl tanıttı, nasıl tanıtıyor? Halık, ben halıkım. Her neye bakarsan bak, kendine bak, yaratanı gör, yaratanı gör. İnsanı arakamdan, sevgimden yarattığımı gör. Seni sevgimden yarattığımı gör. Bunu anla. Çünkü sana muamele edeceğim her muamele Sevgimden dolayıdır. Ve senin için sevgimden her şeyi yaratmış ve hizmetine vermişim. Senin için önce Rabbini halık olarak tanıman gerekir. Bir de Rabbin olarak seni yaratan, terkip eden ve her anda seni terbiye edip büyüten. Sonra bunu okudun. Her şeye baktın. Rabbim bunu yaratmış. Kendine baktın. Rab, beni Rabbim yaratmış. Sevgisinden yaratmış. Bunu anladın. Sonra İhre ve rebükel ekrem. Oku. Anlamaya devam et. Devam et ki senin Rabbin ekremdir. Kerimdir. Sana ikramda bulunuyor. Her anda sana ikramda bulunuyor. İkramda bulunmayı diliyor. Çünkü o senin Rabbin, seni yaratan Rabbindir. Bütün bu söylediklerim bu ayetlerdir. Yani başka bir yerden kelime kullanmadım, böyle söylüyor. Ellezi, elleme bil kalem. O ki kalem ile talim ettirdi. Talim, elleme, elleme ademe Esma'e, Kulleha gibi. Allah talim ettirmiş sana. Fotratına yazmış, gönlüne yazmış, aklına yazmış, hafızana yazmış, yazıyor, talim ediyor, talim ettirmeye devam ediyor yalnız. Elleme talim ettiriyor, kalemle talim ediyor. Talim ederken gösteriyor, kendini ona gösteriyor, ona tanıtıyor, onun üzerinde kendini ona gösterip tanıtıyor. Fiilleriyle ona muamelede bulunurken kendini ona tanıtıyor, kendini ona gösteriyor. Gör diyor, benim muamelemi gör. Talimat ettirirken bir de bunu oku diyor. Başta oku demişti ya, bunu anla, bunu anlaman gerekir. Beni anlaman gerekir diyor. Dolayısıyla kendini anlaman gerekir. Bana olan yakınlığını anlaman gerekir. Seni nasıl sevdiğimi anlaman gerekir. Seni böyle muhabbeten, aşktan yaratmışım, ilgimden, arakamdan yaratmışım. Eğer bir de sana böyle kerim olarak ikram ediyorsam, kerim olarak ikram etmişse, kendini ikram etmiş. Bir de talim ettiriyor. 3 ayette bunu söylüyor. Alemel insane malem ya'le. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Tahrim etmiştir. O ben yapıyorum diyor. Her şeyi sana ben öğretiyorum. Ben biliyorum deme. Rabbim bilir demen lazım. Her neyi biliyorsan ben sana öğretmişim. Gönlünde ne mevcutsa onu ben öğretmişim. Eğer bilgi gönlümüzde hazır olmasa dışarıdaki şeyi anlayamayız. Onun bilgisi önceden gönlümüzde mevcut. O talim ettirmiş çünkü. Öğretmiş. Neyi öğretmiş? Neyi talim etmiş? Kendini. Onun için dünyaya gelmeden önce Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp ben sizin Rabbiniz değil miyim? deyip kendini tanıtmıştır. İnsan ne demiş? Bütün kullar ne demiş? Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz. Onun Cemarının güzelliği gönlümüzde mevcut. Şahit olmuşuz. Allah söylüyor. Hepimiz, bütün insanlar Rabbinin cemaline şahit olmuş. Bu bilgiyi onda mevcut. Allah bu bilgiyi ona talim ettirmiş. Kalemle, kudret kalemiyle. Mesela bir şeyi ezberlediğimizde, hafızamıza yazıyoruz. Kalemle mi yazıyoruz? Hayır. Diyelim ki bir telefon numarasını kaydettik. Yazdık oraya. Ama kalemle yazmamışız. Nedir o? Bize teslim ettiği kudret kalemiyle yazıyoruz. Bir de kudret kalemiyle onun yazması var. O bizi yazmış. <coughs> ne yazmış? Sen kulsun. Sen benim avdimsin. Sen benim sevdiimsin. Seni Bu sevgime karşılık vereyim diye yaratmışım. Sen bütünüyle bana aitsin, sen benim aynamsın. Bütün güzelliğim sende tecelli ediyor. Sende tecelli eden bütün güzellik bana ait ve benden. Sonra ne diyor? Helebi la ilahe, illallah de ve hayin. Söyle bir bakayım. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır, de bakayım. Demek kolay değil. Diyebilmek için tanımak gerekir. Tanımak için bunu anlatıyorum böyle. Rabbimize yakın olmamız gerekir. Bu yakınlığı bütün şiddetiyle tatmamız gerekir. İnşallah bu Ramazan'da hep beraber öyle yapacağız. Arada perde olmasın. Arada perde değil. Arada varlık olmasın. La ilahe illallah'yı onun için söyledim söyleyince ben de yokum o var. Her şey ona ait. Ben de ona aitim. Kul böyle söylerse ne olur? Bütün gönlüyle, bütün zerresiyle bunu söylerse ne olur? La ilahe illallah dersen ne olur? Ben şahidim ya da Eşhedü en la ilahe illallah Derse ne olur? Öyle buyurdu ayet-i kerimede Allahu ennehu la ilahe illahu Allah şehadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur Başka kim şehadet ediyor? Melekler şehadet ediyor Başka müminler Şehadet ediyor ve etmelidir Böyle şahadet edince ne olur? Allah, hadi kurun bir de beraber söyleyelim der. Hadi beraber söyleyelim. Sen iman ettin, bir de beraber söyleyelim. Bir de ben seninle söyleyeyim. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Allemeli insana maallem alem. İnsan zaten hiçbir şey bilmiyordu. Her neyi öğretmişse o öğretmiştir. Kella Înnel insane le yetka. Hayır, dedi Allah. Işler, durumlar bildiğiniz gibi değil. İnsan azıyor, haddini aşıyor. İnsan Allah'tan başka tarafa dönüyor, şeytana dönüyor. Le yedkâ, Allah'tan başka neye dönerse dönsün haddini aşmıştır. Rabbine karşı haddini aşmıştır dedi. İnsan Rabbine karşı haddini aşıyor. Bunun bir sebebi var. Neymiş sebebi? En reahus tegna. O kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız görüyor. Benim ihtiyacım yok diyor. yani. Allah'a ait olduğunu unutmuş. Allah'ın onu yarattığını unutmuş. Her anda bütünüyle Allah'a muhtaç olduğunu Varlığını Allah'a borçlu olduğunu unutmuş. Onunla varlıkta durduğunu, onun kendisine varlık verdiğini, bir de zahiri olarak hayat verdiğini, imkanlar verdiğini unutuyor. Ben bana yeterim diyor. Kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız görüyor. Bunun için haddini aşıyor. İnne ila rebike rebiker Ruc'a. Vakak ki dönüşünüz Allah'adır. Allah'tan başka gidecek yeriniz yok. Evet, uyarıyor. Allah'tan başka gidecek yeriniz yok. Yok. Mutlaka Allah'a döneceksiniz. Ona hesap vereceksiniz. Dönüş mutlaka Allah'adır. Kulun kendini, müslahını görmemesi gerekir. Bütünüyle Allah'a muhtaç olduğunu her anda... Her nefeste ona muhtaç olduğunu unutmaması gerekir. Yoksa kendini ihtiyaçsız görür ve haddini aşar Rabbine karşı. İnsan bilmedikçe, okumadıkça Allah'ın buyurduğu gibi okumayınca cahil kalır. Okumayınca anlamaz, bilmez ve anlamaz. Bilmeyince, anlamayınca iman etme imkanı olmaz. İman edemez. Ne kadar öğrendiyse, ne kadar anladıysa o kadar iman edebilir. Ne kadar iman ettiyse o kadar o imani üzerinde aklaha dönüşür, amere dönüşür. Dolayısıyla hep beraber Allah'ın isimlerini öğrendiğimiz gibi bir de fiillerini o isimlerden tecelli eden fiilleri nasıl tecelli ettiğini hep beraber öğrenmeye, anlamaya çalışacağız inşallah. Aslında okuduğum bu sekiz ayette Allah her şeyi anlatmıştır. Bunlar ilk inen sekiz ayettir. Evet, i̇lk inen beş değil sekiz ayettir. Her şeyi anlatmış. Eğer bunu biraz daha deninlemesine düşünürsek, tefekkür edersek her şey anlaşılır aslında. Allah'ın bizden ne istediğini, nasıl bakmamız gerektiğini, nasıl okuyup anlamamız gerektiğini anladığımızda her şeyi anlarız. Evet. İnşallah anlamaya, okumaya devam edeceğiz. Bu başlangıç olsun. Allah inşallah Kendisini anlayan kullarından eyler bizi. Kendisini tanıttığı gibi tanıyan kullarından eyler inşallah. Amin. Bu tanıma marifetullaha, muhabbetullaha dönüşür inşallah. Allah'a yakınlığa dönüşür inşallah. Amin. Bizi Allah'a yakın olmaya vesile eder inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.